Rasulullah Rahman Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ı Selem Selem Bir Babı 1. Bilinen ölçekte Selam Babı İbn-i Abbas radiyallahu anh demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde insanlar selam suretiyle 1 ve 2 sene vadeli dav İsmail İbni Uleyya Yahut 2 yıl veya 3 yıl vadeli demiştir Diye şekli söyledi Hurma alışverişi yaparlardı. Bunun üzerine Rasulullah her kimi hurmada selam suretiyle alışveriş yaparsa ülkeyi belli, tarzısı belli miktarlarda selam yaptım buyurdu. Bize Muhammed İbni Selam tahtis edip şöyle dedi. Bize İsmail İbni Ebi Necih'den etti. Miktarı bilinen ölçekte ve bilinen da olarak yapsın şeklinde haber verdi. İki tartılacak tartılacak şeylerde bilinen bir tartıda olarak yapılan selam babat İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medinel selam suretiyle iki sene veya üç sene vadeli kurma alışverişi yapıyorlardı. Peygamber kim herhangi bir şeyde sel, sele suretiyle alışveriş yaparsa bilinen ölçekte bilinen tartıya olarak ''Bilinen bir müddete değin ahd buyurdu. Bize Ali İbni Abdullah tahsis edip şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahsis edip şöyle dedi. ''Bana İbni Ebi Necih bilinen bir ölçekte bilinen bir müddete kadar olarak yapsın.'' buyurdu diye tahsis etti. Ebu Minhan şöyle demişti. ''Ben İbni Abbas, İbni Abbas radıyallahu anh'dan işittim.'' ''O şöyle diyordu.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde selam bilinen ölçekte, bilinen tarzıda bilinen müddet'e kadar olur buyurdu. Şube tahsis edip şöyle dedi. Bana Ebu mücahidin oğlu Muhammed yahut Abdullah haber verip şöyle dedi. Bir kere Abdullah İbn-i Şedet İbn-i Ebu Musa el-Eşşari'nin oğlu Kufa tabi Kazısı Ebu burada Amir selem hakkında yani selem yoluyla akdedilen alışverişte tadıcının yanında satılan malın aslı bulunmazsa bu selemin caiz olup olmaması hakkında ihtilaf ettiler. Bu meselenin çözümü için beni Abdullah bin Ebi Efar radıyallahu anh gönderdiler. Ben de gidip onu ona bunu sordum. O cevap biz Resulullah zamanında Ebu Bekir ve Ümer devirlerinde buğday, arpa, kuru üzüm ve kurmada Selam yoluyla muamele yapardık dedi. Ve ben bu meseleyi Abdurrahman İbni Ebza Radiyallahu anh'a sordum. O da bir Efra gibi cevap verdi. 3. Satılan malı aslı yanında bulunmayan kimseye yapılan Selam aklının hükmü babı. Bize Ebu Mücahit'in oğlu Muhammed tahsis edip şöyle dedi. Abdullah İbni Şeddat ile Ebu Burda beni Abdullah İbni Ebi Enfa'ya gönderdiler ve ona peygamber zamanında peygamberin sahabileri buğdayda selam yaparlar mıydı diye sordu dediler. Gidip sordum. Abdullah Radiyallahu Anh biz Şam ahalisinin ziraatçısıyla bilinen bir ölçekte ölçülmek üzere bilinen bir vaziyet kadar Rubey'de, Arpa'da, Kuru Yüzün'de Selem yoluyla alışveriş muamelesi yapardık dedi. Ben ona selam satılacak malın aslı yanında olan yani kendi mülk ve tasarrufunda bulunan kimseye hassız diye sordum. Abdullah İbni Ebi Elfa bizler Şam ziraatçılarına malın aslına malik olup olmadıklarını hiç sormazdık dedi. Sonra o ikisi beni Abdullah İbni Ebza'yı da yolladılar. Ben gidip ona bu meseleyi sordum. O peygamberin sahabileri peygamber zamanında selam aktı yaparlardı. Fakat biz sahabiler Şam ziraatçılarına bize zahire verecek ekinleri var mıdır yoksa yok mudur diye sormazdık dedi. Bize İshak İbni Şahin tahdis edip şöyle dedi. Bize Halid İbni Abdullah Esşeyban'den o da Muhammed İbni Ebi Mücalit'ten bu hadisi tahdis etti. O, biz onlarla da ve arpada selam muamelesi yapardık demiştir. Ve Abdullah İbni Zalit, Sufyan Es-Servi'den, o bize Es-Şeybani'den tahdis e, etti deyip, zeytin zeytinyağı alışverişinde de selam muamelesi yapardık diye söylemiştir. Ve yine... Bu İstinaf'la bize Kuteybe İbn-i Sahip taksit şöyle dedi. Bizi Celil i̇bn Abdullah Es-Şeybani'den taksit etti ve burada buğdayda, arpada kuru yüzünde diye söylemiştir. Bize Amr haber verip şöyle dedi. Ben Ebu'l-Bahteri'yi et-Tayi'den işittim. O şöyle dedi. Ben i̇bn Abbas'a hurma ağacının meyvesinde yapılacak olan selem aklından sordum. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden yenilinceye ve tartılıncaya kadar hurma ağacının meyvesinin satışından meh dedi. O adam belki Ebu Bahter'i tartılacak olan hangi şeydir? Çünkü ağaç üzerindeki hurmayı tartmak mümkün değildir dedi. i̇bn Abbas'ın yanındaki adam korununcaya yani tahmin edilinceye kadar dedi. Ve Muaz ettemin şöyle dedi, bize şu da Amız'dan tahsis etti. Ebu'l-Bahteri şöyle demiştir, Ben i̇bn Abbas'tan işittim, o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti diyerek yukarıdaki hadisin benzerini söyledi. 4. Hurma Adem'in meyvesi hususundaki selam babı. Ebu'l-Bahteri şöyle demiştir, Ben Abdullah i̇bn Umar radıyallahu anh'a, hurma ağacının meyvesi hususundaki selamın hükmünü sordum. i̇bn Ömer hurma ağacının meyvesinin yemeğe evverişli oluncaya kadar satılması nehyolundu. Ve basılmış gümüş paranın veresiye olarak hazır altınla satılması da nehyolundu dedi. Ve ben İbn-i Abbas'ta hurma ağacının meyvesi hususundaki selamı sordum. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacı meyvesini ağaçtan yenilince yahu sahibi ağaçtan yiyinceye ve tartıncaya kadar satmayı nehyetti dedi. Ebu Bahtemi şöyle dedi. Ben İbn-i Ömer'den i̇bn Ömer e hurma ağacı meyveti hususundaki selem aktifi sordum. İbn-i Ömer radiyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeğe elverişli oluncaya kadar meyve satmaktan nehyetti. Gümüş verisi olarak hazır altınla satmaktan da nehyetti ve ben i̇bn Abbas'a bu meseleyi sordum. O, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurma adının meyvesini sahibi yiyinceye yahut ondan yenilinceye ve tartılıncaya kadar satmaktan ne yetti? Dedi. Ben tekrar tartılacak nedir diye sordum. i̇bn Abbas'ın yanında bulunan bir adam korununcaya veya tahmin edilinceye kadar dedi. 5. Selem akdinde kefinin hükmü babı. Aişe radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudiden bedelini sonra ödemek üzere hububat safını aldı da ona kendine aitlerinden yapılmış olan zırhını rehin verdi demiştir. 6. selam Akdinde rehin babı. El-Ameş tahdis edip şöyle demiştir. Bize İbrahim el Hayin'in yanında selam Akdindeki zehni müzakere ettik. İbrahim şöyle dedi: Bana El esvet Ayşe radıyallahu anh'tan tahsis etti ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudiden bedeli bilinen bir müddete kadar veresiye kumaş satın almış ve Yahudi peygamberden demir bir zırh zehin almıştır. 7. Bilinen bir müddete kadar yapılan selam babı. İbn Abbas, Ebu Said el-Hudri, Esvet İbn Yezid Hasan el-Basri Selemin muayyen bir müddete mahsus olmasına kaydırlar. İbn-i Ömer de selahı belirmemiş ekimde olmadıkça bilinen bir fiyatla sıfatlanmış kububatta bilinen bir müddete kadar selam yapmakta bir de yoktur demiştir. İbn-i Abbas anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. diyorlar? Medine meyveler hususunda iki veya üç sene vadeli selam yapıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara meyveler hususunda bilinen ölçü, ölçekte bilinen vadeye kadar olmak üzere selam aktı yapınız buyurdu. Ve Abdullah İbn-i şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Uye'yla tahdis edip şöyle dedi. Bize i̇bn Ebi Necih tahdis etti. Bilinen ölçekte ve bilinen tartıda olmak üzere diye söyledi. Abdullah İbni Ebi Enfa onun kölesi olan Muhammed İbn-i Ebi Mücahit de şöyle demiştir. Ebi Burda Abdurrahman İbn-i Şeddad, beni Abdurrahman İbn-i Ebzayah ve Abdullah İbn-i Ebi yolladılar. Ben gidip bu ikisine Selef suretiyle sadış akdinden sordum. İkisinden şöyle dediler. <gülüyor> Biz Resulullah'ın beraberinde birçok kanimetlere nail olduk. Bize Şam ziraatçılarından bir takım geldiler de biz onlara tayin edilmiş bir müddet kadar arpa, kuru üzüm alım satılığı hususunda senaf akdi yapardık. İbn-i Ebi mücaliddi. dedi ki ben onlara Şam ziraatçılarının ekilmiş ekinleri var mıydı yok yahut yok muydu diye sordum. Onların ikisi de biz Şam ziraatçılarına bize zahire verecek ekinleri var mı yok mu diye Sormazdık dediler. Sekiz. Dişi devenin doyurmasına kadar yapılan selam babı. Bize Musa ibni Ebi İsmail tahsis edip şöyle dedi. Bize Cüveyriye İbni Esma naziden haber verdi. Abdullah ibni Ömer şöyle demiştir. Cahlet devrisi ahalisi devenleri veya herhangi bir malı haberin haberi yani devenin dişi doğuracak yavrusunun doğurmasına kadar satış alış muamelesi yaparlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu akıbeti meçhul alışverişi yapmaktan nehyetti. Hadis'in razisi olan Nafi bunu dişi demenin kendi karnındaki yavruyu doğurmasına kadar diye tesir etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim ve Rahim olan Allah'ın ismiyle babı şufa şufa kitabın 1 şufa hakkı taksim olunmamış mallarda sınırlar konulduğunda şufa yoktur babı. Cerer İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksim olunmamış her şeyde şufa hakkı ile hükmetti. Sınırlar konulup da yollar tayin edildiği zaman şufa hakkı yoktur. 2 Ortağın satıştan önce şufa hakkı sahibi olan ortağına şufayı arz etmesi, yani satış teklif etmesi babı. Hakem İbn-i şufa hakkında sahip kişi malı satmak isteyen, ortağına satmadan önce izin verdiğinde artık izin veren orta için şufa kalmaz demiştir. Eşşabi de her kim kendisi hazır ve şahit iken, şu fazla satılır da bu satışı değiştirmezse artık onun şufa hakkı yoktur demiştir. Tabi olan Amr İbni, İbni Şerit şöyle demiştir. Bir kere Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın yanında durmuştum. Akabinde Misver İbni Mahrem'e geldi ve elini benim omzumun üzerine koydu. Bu sürede Peygamberin azatlı kölesi Ebu Rafi geldi. Ya saat hanın içinde bulunan iki odamı hanın içinde bulunan iki odamı satacağım. Ben de bunu benden bunu satın al diye teklif etti. Saat ilmi Ebi vakkas. Vallahi ben onları satın almıyorum dedi. Misver ilmi mahremi de hemen. Vallahi sen bu iki odayı elbette satın alacaksın dedi. Saat Ebu Rafi'ye vallahi ben sana 4000 dirhemden fazla vermem. Bu da ceste ceste yahut kesik kesik olacak. Dedi. Ebu Rafi de bu iki odaya karşılık bana başkası tarafından 500 diner verilmiştir. Eğer ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in komşu komşuya en haklı bir şefidir buyururken işitmemiş olsaydım bu iki odalı mekanımı ona karşılık 500 lira teklif edilmiş olduğum halde onu sana 4000 dirhame vermezdim dedi. Akabinde o yeri sağda verdi. Üçüncü bak Hangi komşuluk daha yakındır? Aişe <gülüyor> radiyallahu anh Ben Ya Resulallah benim iki komşum vardır. Hediye vermek istediğimde hediyemi bunlardan hangisine vereyim diye sordum. Resulullah kapısı sana en yakın olan komşuna versip buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı İcare. İcare kitabı. Birinci bab. İcare hakkındadır. İyi kişinin ücretle adam tutması ve Yüce Allah'ın şu kavli. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı şüphesiz o kuvvetli emin kimsedir. Kasas suresi 26. ayet. Hazineci de emindir ve ücretle iş yapmak isteyeni kullanmak isteyen imamlar. Ebu Musa el-Eşşari radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emredilen vazifeyi gönlü hoş temiz olarak yerine getiren emin kasadar kimse sadaka veren iki kişiden biridir. Ebu Musa radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben beraberimde eşarilerden iki kişi olduğu halde peygamberin yanına vardım. Bu kişiler peygamberden iş istediler. Bunun akabinde ben sıkılarak bunların iş ve memnun istediklerini ben bilmiyordum dedim. İş dileyen kimseyi bir işiniz üzerinde Kullanmayınız buyurdu. İş dileyen kimseyi bir, biz işimiz üzerinde kullanmayız. İki. Karavit üzerine koyun güdülmesi babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah koyun güdümlerden başka hiçbir peygamber göndermedi buyurdu. Bunun üzerine sahabeler sen de mi koyun güdün diye sordular. Evet ben de Mekke ahalisi için kararit üzerinde koyun güzeldim buyurdu. 3- Zarifet sırasında yahut İslam ehli bulunmadığı zaman müşriklerin ücretle ırgatlığa tutulması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudileriyle arazide çalışma aktı yaptı babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir dil oğullarından sonra Abd ibn Adi oğullarından yol kavuzlu mahareti Abdullah ibn Uqayt adında bir kimseyi ücrede tuttular. El zuhri el el Huri yol kavuzluğunda maharetli demektir dedi. Bu adam el Asir ibn Wa'il ailesi içinde yenil ederek eline bana elini kana batırmıştı. O halen Kureyş kafirlerin dini üzereydi. Fakat Peygamber ile Ebu Bekir onun doğruluğuna ve itimat ettiler de devrelerini ona teslim ettiler ve üç gece sonra devreleriyle beraber sev mağarasında buluşmak üzere vakleşip muahide yaptılar. Bu kılavuz kişi Peygamber ile Ebu Bekir'in devreleriyle üçüncü gecenin sabahında Selv'e Onların yanına geldi. Peygamber ve Ebubekir beraberinde Amr İbni Fuhayre ve Kılavuz Abdullah İbni Buraykis olduğu halde yola koyulup gittiler. Delil dil kabilesine mensuptur. Delil olanları alıp götürdü. Gittikleri yol sahil yoludur. Bağ, bir kimse üç gün sonra yahut bir ay sonra yahut bir sene sonra kendisine bir iş yapması için bir insanı ücretle tutarsa bu caiz olur. Ve o müddet geldiği zaman ücretle tutan, tutulan, yapmış oldukları şartlar üzerine olurlar. Peygamber'in sözcüsü Ayşe radıyallahu şöyle dedi. Ve Resulullah ile Ebu Bekir bir oğullarından maharetli bir kılavuz kişiyi ücretle tuttular. O kişi Kureyş kafirlerinin dini üzereydi. Kendi binek develerini ona teslim ettiler. Onunla üç gece sonra sabah vaktinde Seyir Mağarası'nda develeriyle birlikte buluşmak anlaşması yaptılar. 5. Gazve'de ücretli babı. Yala İbni Umayya Radiyallahu Han şöyle dedi. Ben peygamberin beraberinde zorluklar ordusunda Tebuk seferinde gazzeye çıktım. Bu gazze nefsimde amellerimin en güvenli en sağlamından olmuştur. Benim ücretli bir hizmetçim vardı. Bu hizmetçi yolda birisi ile dövüştü. İki kavgacından biri öbürünün parmağını ısırdı. Hizmetçi elini ısıran kişinin ağzından hızla çekti de ısıranın ön düşüğünü söktü. O ısıran ve bu surette dişi düşen kişi peygambere gelip şikayet etti. Peygamber dişin diyetini düşürdü ve bu adam elinin senin ağzının içinde bırakır mı ki sen erkek denenin yan ve sert yem yediği gibi onun elini çıtır çıtır yiyesin buyurdu. İbn Cürelç dedi ki bana Abdullah İbni Muleke dedesinden bu sıfatın yahut da kıssanın benzerini tahtis etti. Bir adam diğerinin elini ısırdı da o da elini çekmesiyle ısıranın dişini düşürdü. Ebu Bekir de o dişi heder kıldı. Altıncı bab. Bir ücretli tutan hizmet müddetini beyan edip de yaptığı işi beyan etmeyen kimsenin bu hizmet hakkı sahih olur mu? Olmaz mı? Çünkü yüce Allah'ın şu kavli vardır. O zat Musa'ya dedi ki, bu iki kızından birini sen bana sekiz yıl ecirlik etmen üzerine sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o da kendinden bununla beraber sana zorluk çektirmeyi arzu etmem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa dedi, o seninle benim aramdadır. Bu iki hangisini ödersen Demek ki bana karşı bir husumet yok Allah da Şu dediğimizin üstüne vekil El-Kassas suresi 26-27. ayetler Ya edir-i filanun Ona ücret veriyor demektir Arapların Ülük sebebiyle taziyede Allahu, Allah sana izni verir Sözleri de bu manadadır Yedinci bat bir kimse yıkılmak isteyen bir duvarı doğrultmak üzere bir ücretli tuttuğunda bu caiz olur. Said İbni Cübeyr şöyle dedi. İbni Abbas bana şöyle dedi. Bana Ubeyye İbni Kaat tahsis edip şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yine gittiler nihayet bir memleket halkına vardılar ki ona ahalisinden yemek istedikleri halde kendilerine misafir etmekten çekilmişlerdi derken Yıkılmak isteyen bir duvar buldular. O yani Hızır bunu derhal doğrultu verdi. Musa da dedi ki dileseydin elbet buna karşılık bir ücret alırdın. Ters suresi 77. ayet. Said İbni Cübeyr Hızır eliyle duvara şöyle işaret etti ve ellerini duvarın üzerine yükseltti de onu doğrultu verdi dedi. sahipten bu hadisi almış olan diğer ravi Yala İbn Müslim, ben Said'in kızın elini duvara mesetti de onu doğrultu dediğini zannettim demiştir. Eğer dileseydim elbette buna karşılık bir ücret alırdım. Sahip e, yiyeceğimiz bir ücret alırdım dedi. 8. Gündüzün evvelinden yarısına kadar ücret aktı babı. Abdurrahman İbni Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin meselemiz sizin Tevrat İngiliz kitaplarında, kitaplarının sahipleri olan milletlerin meseli. Birçok ücretlilere ırgat tutan kimsenin meseli gibidir. Bu ırgat tutucu, kuşluk vaktinden gündüzün yarısına kadar bir kral ücrete karşılık bana kim iş yapar diye ilan etti. Akabinde bu ücretle yardım et sonra ücretle ırgat tutucu kimse, Gündüz'ün yarısından ikinci namazına kadar birer kılat ücretle kimler benim için iş yapar dedi. Bu sefer birer kılat ücretle Hristiyanlar çalıştı. Bundan sonra da o müstecil tekrar ikinciden güneşin batmasına kadar ikişer kılat ücretle kim benim için iş yapar dedi. İşte bu iki kat olanlar siz olanlar sizlersiniz. Ya, Yahudi ve Hristiyanlar Buna öfkelendiler de bizim eksikliğimiz nedir ki? Çalaşmamız daha çok atiyemiz az oldu dediler. Allah siz, sizin hakkınızda bir şey eksilttir mi dedi? Hakkınızdan onlarda hayır diye cevap veriyor. Bunun üzerine Allah benim Fadri ve Kerem'imdir. Ben onu denediğim için veririm buyurdu. 9. İkinci namazına kadar ücret aktı yapmak bağlıdır. Ömer i̇bn Hattab Allah'ın Hattab'ın oğlu Abdullah radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz Müslümanların meseleyle Yahudilerin, Hristiyanların meseli ancak birçok işçiler ve iş akli yapan şu kimsenin mesele gibidir. O kimse gündüzün yarısına kadar birer kred, birer kıvap üniversite çalışacak kimselerdir. Akabinde birer kral birer kral ücrete karşılık Yahudiler çalıştı sonra birer kral birer kral ücrete karşılık Hristiyanlar çalıştı sonra ikindi namazından güneşin batma vaktine kadar ikişer kral ikişer kral ücrete karşılık Siz sizlersiniz yahut Hristiyanlar buna üfkelendirir de çalışma yönünden bizler daha çoğuz mükafat yönünden ise daha azız dediler. Yüce Allah siz, sizin hakkınızda bir şey eksikti mi buyurdu onlar hayır dediler bunun üzerine Allah işte benim fadlımdır bu. Ben onu deneyebileceğim kimselere veririm buyurdum. 10. Ücretli'nin ücretli'yi men edenin günahı baba. Ebu Hüneyd radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dedi. Yüce Allah şöyle buyurdu. Üç sınıf insan vardır ki kıyamet gününde ben onların hasmıyım. Bana ismimle ahit verip de sonra ahini bozan kimse, hür bir, bir insanı köle diye satıp onun parasını yiyen kimse, bir işçiye ücretle ölgat tutar ve ona iş tam yaptırılıp da ücretini ona vermeyen kimse. 11. ikinciden geceye kadar ücret aksi yapmak bağımlı. Ebu Musa radiyallahu anh, Peygamber aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların meselesi yani Allah'a peygamberlerine karşı bunların durumlarının benzeri şu adamla işçilerinin mesele gibidir. Adam bir topluluğu geceye kadar kendisinden iş işlemeleri şartı üzere belli bir ücretle ırgat tuttu. Fakat bunlar günün yarısına kadar o kimse için çalıştılar da senin bize vermeyi şart kıldığın ücrete bizim ihtiyacımız yoktur. İşlediğiniz iş batıldır dediler. Müstecil bunlara, çalışmalarınızı boşa gidermeyin. İşinizin geri kalanını da tamamlayın, ücretinizi tas tamam alın dedi. Onlar çalışmaktan çekinip işi terk ettiler. Müşteri de onlardan sonra başkalarını, Ebu ve Ebu Vakt'ten başkalarının rivayetinde iki ücretli topluluğu ücretle ırgat tuttu ve bunlara şu gününüzün geri kalan zamanını siz tamamlayın da şunlara şart kıldığım ücrete siz hak kazanın dedi. Bu defa bunlar çalışmaya koydular. Nihayet ikindi namazı vakti olunca bunlar da şimdiye kadar istediğiniz iş batıldır. Bu ücrete tabi değildir. Bu iş senin olsun ve bu hususta bize vermeyi şart ettiğin ücretle senin olsun dediler ve çalışmadılar. Müsteciz bunlara da öyle yapmayın. İşinizin geri kalanını tamamlayın da ücretinizi alın. Gününüzden geri kalan ancak az bir şey dedi. Fakat onlar çalışmayı kabul etmediler. Müsteciz de bunların günlerinin kalanını tamamlamak ve kendisi için çalışmak üzere bir topluluk daha ırgat tuttu. Onlar güneş akıncaya kadar evvelkilerin günlerinden kalan kalanında çalıştılar ve evvelki iki kafile İşçinin, ikisinin ücretlerini tamam aldılar. İşte bu Müslümanların bu nurdan kabul ettikleri şeydir, meselesidir. 12. Bir ücretliyi ırgat tutar ve iş akabinde iş kendi ücretini terk eder. İşçi kendi ücretini terk eder ve o ücretini müstezir çalıştırır da onu arttırırsa yahut da bir kimse bir başkasının malından izinsiz olarak çalışma yaparak o malı arttırırsa, bu arttırılan mallar kime ait olur babı? Zuhri şöyle dedi, bana Abdullah'ın oğlu salim tahsis etti ki, babası Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir, ben Resulullah'tan işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden evvelki milletlerden 3 kişilik bir cemaat sefere gittiler. Nihayet gecelerim için daha da bir mağaraya sığındılar. Mağaraya girdiklerinde dağdan bir kaya parçası aşağıya düştü. Bunların üzerine mağarayı kapattı. Bunlar kendi kendilerine şu muhakkak ki sizleri bu kayadan amellerinizin iyisiyle Allah'a dua etmenizden başka hiçbir şey kurtarmaz dediler. Bunun üzerine onlardan birisi şu duayı söyledi. Ya Allah benim yaşlı ihtiyar babamla anam vardı." Ben her gün bunlara akşam sütü içilmeden evvel ailemle hizmetçime süt içilmezdim. Günlerden bir gün bir şey aramaktaki çalışmam beni uzaklaştırmıştı. Ve ebeveynim uyuyuncaya kadar dönüp gelememiştim. Bu ihtiyarın akşam sütünü saat geldiğinde ikisini de uyuyor buldum. Bunlara sütlerini içilmekten, İçilmeden evvel aileme, hizmetçime süt vermeyi çirkin gördüm. İki evimde süt bardağı olduğu halde bunların uyanmalarını bekleyerek ta şafaklarla önceye kadar dikilik durdum. O zaman uyandılar ve sütlerini içtiler. Ya Allah! Eğer ebeveynime karşı bu saygımı senin rızanı isteyerek yapmış isem, içinde bunaldığımız şu kaya beliyesini bizden aç. Bu dua akadinde kaya biraz açıldı fakat çıkmaya muhtecil olamadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu defa bir başkası yağla. Benim amcamın bir kızı vardı. O bana insanların en sevimlisiydi. Ben ondan emelime nail olmak istedim. Fakat o benden sakındı. Nihayet ona yıllardan bir kıtlık erişti. Amcamın kızı bana geldi. ihtiyacını söyledi. Ben onun ona benimle kendisi arasındaki engelleri boşaltması şartıyla 120 dinar verdim. O vazini yaptı. Nihayet ben onun ismeti üzerine çıkmaya kadir olduğum zaman o bana yaratıcı kudretinin bekarlık buyruksiyonu senin nikah hakkıyla olmak müstesna hiçbir sebeple açmanı helal etmem dedi. Artık ben de onun üzerine düşme günahından çekindim de İnsanların bana en sevimlisi olan o kızın yanından ayrıldım ve ona verdiğim altınları da bıraktım. Ya Allah! Eğer ben bu günahtan yalnız senin rıza ve sevgini kazanmak için çekindiysem içinde kapandığım şu kayadan bizi kurtar diye dua etti. Kaya biraz daha açıldı. Fakat bunlar yine oradan çıkmıyor. Muhtedir olamadılar. Peygamber sallallahu ve devamla dedi ki üçüncü yolcu da Ya Allah! Ben bir kere bir takım İşçileri ücretle örgat tuttum. İşlerinde bir işçi müstesna olmak üzere bunların ücretlerini verdim. Fakat o işçi ücretini bırakıp gitti. Ben onun ücretini ticaretle arttırdım. Nihayet bunun bu ücretinden bir hayli mallar çoğaldı. Servet meydana geldi. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi. Ve ey Allah'ın kulu ücretimi bana öde dedi. Ben ona şu gördüğüm deve sınır koyun. Ve bunlara bakan köle evinin hepsi senin ücretinden meydana gelmiş bir servettir dedim. Bu işi ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ben de ona ben seninle alay etmiyorum. Bu hakikattir. Malını al götür dedim. O da bunların hepsini aldı ve sürüp götürdü. Bunlardan hiçbir şey bırakmadı. Ya Allah ben eğer bu hayır ve doğruluğumu senin rızan ve sevgini istemek için yaptıysam şu kaya parçasıyla bunaldığımız şu darlıktan bizi kurtar diye dua etti. Kaya tamamen açıldı. Bunlar da mağaradan çıkıp tutulursun. 13. Sırtı üzerinde yük taşıması için kendisini başkasına kiraya veren, sonra da ondan kazandığını kazandığını sadaka yapan kimse ve hamal ücreti bağlı. El-Ensar -El radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermekte emrettiği zaman sadaka vermeye gücü olmayan herhangi birimiz çarşıya gider ve arkasında ücretle yük taşır ve iki avuç hurma kazanırdı Ve bu kazancından sadaka verirdi. Bir gün ise bunlardan bazılarının muhakkak yüz bini vardır. Ebu Mesud'un rabisi tabi Ebu Vahil ve Musuz'u Ebu Mesud'un ancak kendisini kastettiğini sanıyorum demiştir. 14. Simsarlık Ücreti Babı İbn-i Ata İbn-i İbrahim El-Nehayi ve El-Hasen simsarlık ücretinde bir değişik görmediler. i̇bn Abbas bu elbisini sat ve şu fiyat üzerine sat. Fazla olan senindir demekte de beis yoktur demiştir. İbn-i de bana şu fiyata sat kardan olan şey senindir. Yahut da benim de senin aranda da dediği zaman bunda da meis yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar şartların yanındadırlar buyurdu. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satıcı kafirlerin pazar haricinde karşılanmasını ney etti. Şehrinin bedeli hesabına satmasını da ney ravi Rabi Tavuz dedi ki Ey Abbas oğlan hiçbir şehirli bedeli hesabına onun manlı satamaz sözünün manası nedir dedim. İbni Abbas şehirli bedeli için simsar olamaz demektir. 15. Bab Müslüman bir kimse harp arasında kendisini bir iş yapmak üzere müşrik bir kimseye kiraya verir mi? Habbab İbni Eret radıyallahu anh tahdis edip şöyle dedi. Ben cahiliyette kılıççıydım. Ben As İbni Wa'il için iş yapmıştım. Bundan dolayı onun yanında benim alacağım toplandı. Ben ona geldim ve kendisinden alacağımı istedim. O, hayır vallahi sen Muhammed'e küfretmedikçe sana borcunu ödemem dedi. Ben de dikkat et Allah'a yemin ediyorum ki sen ölüp de sonra tekrar dirilinceye kadar ben Muhammed'e küfretmem dedim. O defa ben ölecek sonra dirilecek miyim dedi. Ben de evet dedim. Buna karşılık o şu muhakkak ki orada benim için mal ve çocuklar olacaktır. Ben de borcumu sana öderim dedi. Bunun üzerine Yüce Allah'ın şu ayeti indi. Şu ayetlerimizi inkar eden ve bana elbette mal ve evlat verilecek diyen adamı gördünüz mü? Meryem suresi 77. ayet. 16. Arap kabilelerinden bir taiseye fatiha kitap ile dua edip hastalıktan soyundurma karşılığında verilen ücretin hükmü babı. Ve i̇bn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılığında ücret aldığınız işlerin en haklı olanı Allah'ın kitabıdır. Buyurdu dedi. eş de muallim Kur'an öğretmek için ücret şart kılmaz ancak şartsız ve mukavellesiz olarak Kendisine bir şey verilirse onu kabul eder demiştir. Hakim İbni Uteybe, muallim ücretini terik veren hiçbir kimse işitmedim demiştir. El Hasan de on dirhem muallim ücreti vermiştir. i̇bn de şartsız olduğu zaman mal bölücü ücretinden bir beys görmemiştir. Yine İbn-i Silin hüküm elde etmek yolunda verilen bir denilirdi ve mal takdir ve tahmin etmeye karşılık kendilerine ücret verildi demiştir. Ebu Said el Hudzi radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamberin sahabilerinden bir askeri birlik görevli oldukları bir sefere gitti. Bunlar Arap kabilelerinden bir kabile üzerine indiler ve onlardan kendilerini konuklam konuklamalarını istediler. Fakat o kabile Bunları konu yapmaktan çekindiler. Bu sırada bu kabilenin seyidi bir akret tarafından sokuldu. Bütün kabile halkı, halkı harekete geçip onun için bir çağrıya koştu. fakat ona bir şey şifa ve fayda vermedi. Kabile halkından bağlısı yakınımıza inan şu kafile halkına gitseniz de bunların yanında bir çağrı olacak bir şey bulunabilir dediler. Bunun üzerine... Kabile halkından bir grup bunlara geldiler ve ey cemaat, seyyidimiz sokuldu. Onun için her çağrıyı koştuk fakat ona fayda vermiyor. Sizden biriniz yanında herhangi bir şey, bir çare var mı diye söylediler. Ka Kafileden birisi evet ben varım Allah'a yemin ederim ki ben muhakkak dua eder sığındım, sığınırdım fakat yine yemin ederim ki biz sizden Konuklamanızı istemiş, istemiştik de siz bizi konuklamadınız. Artık şimdi ben de sizin size bizim için ücret tayin etmediği için hastalıktan sığındırma duası yapıcı değilim dedi. O kabile halkı sahabilerine, sahabilerle bir sürü koyun üzerine surh yaptılar. O zat sokulmuş olan seyide gitti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresini sonuna kadar Okudu, okuyor ve sokulan kimse üzerine nefes ediyordu. Akabinde Seyyid sanki bu kağıdan çözülmüşcesine suratla yürüyerek gitti. Ve kendisinde hiçbir illet kalmadı. Sahabi, bu sahabi dedi ki, kabile halkı üzerinde anlaştıkları ücreti ödediler. Seviye'den bazısı bu koyunları taksim edin istediler. Fakat dua eden sahabi, hayır peygambere gidip olup biteni kendisine söylememize... Ve bize ne emir edeceğine bakmamıza kadar bu koyunlara taksim etmeyiniz buyurdu. Sonra Resulullah'ın huzuruna geldiler ve kendisine bunu zikrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye hitaben Fatiha'nın sığındırıcı tesirli dua olduğunu sana öğreten nedir dedi. Bunun üzerine o mühfeze fertlerine hitaben de isabet ettiniz. Şimdi taksim ediniz ve beraberinizde benim için de bir kitse ayırınız buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. Şube dedi ki bize Ebu Bişir taksit edip söyledi. Ben Ebu Müvekkil'den bu geçen hadise işittim. 17. Kölenin ödeyeceği vergi ve kadın köylülerin vergilerini iyi gözetleme babı. Enes İbni Malik şöyle dedi. Ebu Tay de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kan alma tedavisi yaptı. Peygamber de ona bir saat yani 1040 dirhem yahut iki saat hurma verilmesini emretti. Bundan başka Ebu Tayyip'in efendileri de efendileri ile de konuştu da onun kazancından yahut vergisinden hafifletti. 18. Kan alma tedavisi yapan kişinin ücreti bağlı. i̇bn Abbas radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden kan aldırdı da kan alma tedavisi yapan Hacama ücretini verdi. İbn Abbas radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan aldığını da kan alma tedavisi yapana ücretini verdi. Eğer Peygamber kan alıcı ücretinde bir kere hat bilseydi onu ona vermezdi dedi. Amr İbn Amir şöyle dedi. Ben enestev işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden kan aldırdı aldırdı ve hiç kimseye zulmede değildi. Yani hiçbir çalışan ücretini eksik vermezdi. 19. Kölenin efendilerine onun vergisini hafifletmelerini söyleyen kimse bağlı. Evet İbni Malik radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan alma tedavisi yapan bir genç köleyi çağırdı. O peygamberden kan aldı. Peygamber bir saat yahut da iki saat yahut da bir müt veya iki müt hurma verilmesini emretti ve o köle hakkında sahiplerine konuştu da onun sahiplerine vermekte olduğu vergiden hafifletildi. 20. Zina edici kadının ve dişi kölenin kazancı babı İbrahim Enneha'yı ölü ardından sayha ile ağlayıcı kadının şarkıcı kadının ücretini kevip vermiştir. Yüce Allah'ın kalbi şudur. Dünya hayatının geçici metanı kazanacaksınız diye cariyelerinizi eğer onlar ifretli olmak isterlerse siz fuhuşa mecbur etmeyin. Kim onları buna mecbur ederse şüphesiz ki Allah o cariyelere kendilerinin zorlanmasından dolayı sonra da çok mağfiret edici çok merhamet eyleyecektir. Bu Suresi 33. Ayet Mücahit Fethiyatikumu diye tefsir etmiştir. Ebu Mesut el-Ensari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpek parasından, zina kazancından kahinlik ücretinden nehyetti demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dişi kölelerin ve olan kazançlarından nehyetti demiştir. 21. Tamuzluk erkek hayvana dişi dölletme ücreti babı i̇bn Ömer anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samurluk erkek hayvanı dişi dölletme ücretinden nehyet dilemiştir. 22. 22. Bak bir kimse bir yeri ücretle tuttuğu zaman icareye veren ve icare tutan biri öldüğünde bu akdın feshedilip edilmeyeceği. İbn-i şöyle dedi. İcareye veren ile icare sultan'dan birisinin ölümü üzerine akt müddetinin tamamlanmasına kadar icare verenin ailesinin müsteciri, o yerde yerden çıkarmaları hakkı yoktur. Yani aktifisi hakları yoktur. El-Hakim İbni Utey'de El-Hasen El-Basri İlyas İbni Muaviye'de icare akt müddetinin sonuna kadar yürütülür demişlerdir. İbni Ömer'de şöyle dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber arazisini fetihden sonra gelirin bir kısmı Mala ait olmak üzere Hayberlilere verdi. Bu akit peygamber ve Ebu Bekir zamanında ve Umer'in halifeliğinin başında böyle devam etti. Peygamberin ölümünden sonra Ebu Bekir ve Umer'in bu icare akdemi yeniledikleri zikredilmedi. Bizi Cüveyriye i̇bn Esma Nafi'den, ona da Abdullah'tan tahsis etti. Abdullah İbn-i Ömer radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayberlilerle arazide çalışmaları ve onlara onda ziraat etmeleri ve araziden çıkacak masulün yarısı kendilerine olmak üzere Hayber arazisini onlara verdi. i̇bn Umar Nafi'ye ekin tarlalarının bir miktarı şeyle karşılık kiraya verdiği Verilir idi, ni tahsis etmiştir. Rabi Cüveyri'ye o miktarın isminin Nafi söyledi fakat ben onu hafızamda tutamamaktayım dedi. Ve Rafi İbni Hadice Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iklim taralarını kiraya vermekten ne yettiğini tahsis etti. Ubeydullah Nafi'den o da İbni Umer'den Ömer Hayber'lileri oradan Teyma ve Eraha'ya sürüp çıkarıncaya kadar fıkrasını ihtiva eden hadisi de söyledi demiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ül Havalat, Havaleler kitabı. Birinci bab. Havalenin hükmünü Beyan ve Muhil'in havale hususunda dönüp dönmeyeceği hakkındadır. Hasan Basri ile Katede Muhil ve Muhalun Aleyh zengin iken ona borç ihalesi yapmış ise bu havale caizdir. Demişlerdir. i̇bn Abbas iki ortak çıkış yarışı yaparlar. Yani borçlunun malını rıza ile bölüşürler. Miras sahipleri de çıkışırlar şu aynı alır, şu da borcu alır. Bu ikisinden birinin aldığı şey helak olursa, rızayla bölüştükleri için arkadaşına dönmez demiştir. Ebu Hureyze radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin kişinin borcunu ödemeyi uzatması bir zulümdür. Sizin birinizin istediğinin ödenmesi bir zengine havale edildiğinde bu havale bu havaleyi kabul ile ona müracaat etsin buyurdu. İkinci bas. Bir zengine havale ettiği zaman onun için reddetmek yoktur. Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir kişinin borcunu ödemeyi uzatması bir zulümdür. Kim zengine tabi kalınsa artık o ona ittiva etsin buyurdu. Üç. Üçüncü bak. Bir kimse ölümün borcunu bir adama havale ederse bu fiil çaiz olur. Selamet İbn-i Ekber radiyallahu şöyle demiştir. Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir cenaze getiriyorduk. Cenaze sahipleri ya Resulallah. Cenaze üzerine namaz kıldılar. Namaz kıldır dediler. Peygamber Ölünün üzerine bir borç var mıdır diye sordu. Onlar hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamber cenaze namazını kıldırdı. Bir zaman sonra başka bir cenaze getirilmişti. Bu defa cenaze sahipleri ya Resulullah cenaze üzerine namaz kıldır dediler. Resulullah ölünün üzerine borç var mı diye sordu. Cevaben evet denildi. Resulullah bir şey bıraktı mı? Onlar üç cenaze bıraktı dediler. Resulullah bunun üzerine namazı kıldırdı. Sonra üçüncü bir cenaze getirildi. Ya Resulallah cenaze üzerine namaz kıldı denildi. Resulallah bu kere ölü dünyalık bir şey bıraktı mı diye sordu. Onlar hayır diye cevap verdiler. Ölünün üzerine borç var mı diye sordu. Onlar üç neler borç vardır dediler. Resulallah sahibimize siz namaz kılınız buyurdu. Evvukat'a da ya Resulallah cenaze Üzerinde namaz kıldır. Onun borcu benim üzerime vaciptir dedi. Böylece borcu ödemeyi tekassül edince Resulullah da bu üzerinde üzerine de namaz kıldırdı. Evet.